Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah Cinecal'ı tevbe eden, edenleri sever. Kardeşim bu aleyhisselam Hazretleri İnne Allah'a yüb-i tevvâbin. ayet okudum. Me'nam buyuruyor. Allah Cinecal'ı yüb-i tevvâbin. Tevvâb ismim mübarek ve vezdinde, mübarek ve vezdinde, Allah Celle i Şaluh'u çok tevbelini sever. Kişi bırakarken, bana <gülüyor> da korkup tevbe etti mi, Allah Celleş-i Şaluh'u sevdiği kulu oluyor mu? Allah aşkına, elhamdülillah, böyle bir dünyada çıkarlar bunların böylece. Hala şey okuyorum şey inşallah. İdnbacir'den Mül Aleyhisselam Hazretleri Et-Tayb-i et Habibullah et tayb Habibullah Teybe'den Allah'ın Habibi sevgilisidir. Demek ki Mevlam Teybe'leri seviyor Mevlam Muhtemeler onları böyle. Tevbe anlamı nedir? Tabiri tufinden geliyor, dönüş anlamı geliyor, rica anlamı geliyor. Allah'a dönüş. Yani Allah yoluna kopmuş, başkalarına sapmış, insanı da almış. Bu kişi bu yoldan Allah'ın döndü mi buna tevbe deniyor buna. İstiğfar nedir? İstiğfar da affını dileme. Esnafullah diye affını dileme. Önce tövbe, güvenden kov, Allah'a dönüş, sonra istifari geliyor. Rabbim, tövbeden seviyorum evladım bunlar. Ama hangi tövbe? Tövbe. Şimdi genelde Cuma geceleri camilerde tövbe ediliyor böyle, herkes böyle. Her zaman tevbe estağfurullah estağfurullah ediliyor böyle. Acaba bu gerçekten tevbe mi mu muhtemelen? Camide tevbe ediyor ama çıktığında yine eski hayatı devam ediyor böyle. Ta tevbe olmuyor tabii muhtemelen. Bizim Mevlam buyuruyor, Tahrim Sürü Ayet 8'de. Yaiz-i Amel-i Mevlam buyuruyor, Ey müminler! Ya eyyühellezine amenu, Ey müminler! Bakın burada insanlar gelmiyor, ey müminler geliyor. Çünkü mümin olmayan kafire tövbe değil, iman farzına. iman şey böyle. müminlere. Yine buna bir işaret var bunda yani bir şifre var bunda demek ki bir insan günah işlemiş olsa bile bir zaman inkar etmediği sürece yine mümin olmuş oluyor velham ve ihmele ey müminler tuğb ile Allah'ı tevbetten nasıl haber ediyor tuğbu Allah Allah'a dönün tevben Allah-u Teala'ya nasıl tevbe Tevbetten nasıha, nasuh tevhisi, nasuh tevhisi saman. Nedir nasuh? Nasuh kelimesi nusuh. Yani nasihatten geliyor, öğütten geliyor böyle. Öğütlenmiş olarak, ibret alarak Allah dönmecele rica ediyor. Tevbet etmek için her şeyin bir altyapısı var muhtemelen. Yani tevbe kolay değil. Bunun bir altyapısı var. Nedir bu da? Önce kişinin kalbinin uyanması gerekiyor. Tevbe işi. İnsanlar genelde nefsi emmaredir nefisler. Nefsi emmare. Yani insan nefsi emrinde. Nefsi emrinde. Öfkesi, şehveti, kini, hasedi, dünya hırsı, dünya zevkleri, nefsin zevkler insana genelde bu ortamda yaşar insanlar. Böyle. Her ne kadar namaz kılsa da, hacı gitse de, ömreye gitse de, hatta hacı hoca olsa da kişi bile nefsi emmari iken ibaten zevk alamaz zaten. Camiye gider böyle. Gider camiye ama eline gerine camiye gider tatsız, tuzsuz zevksiz, ruhsuz bir namazı öyle böyle harcına gitse karibet daha döner döner ama öyle döner muhtemelen böyle iş farkına göre işte gönül uyanması gerekiyor, gönlü uyanması gerekiyor dedi mi bu da İnsan bakacağı sonucuna Dedi ki ne olacak bu hayatın sonu? Bu günah yolunun sonu ne olacak? Ne diyor insanın sonu? Ölüm var muhtemelen. Ölüm var değil mi? Ölüm var ya. Ölüm vakti de belli değil. Her yaşlarım gelebiliyor. Ölüm vakti belli değil. Önce ölümü tefekkür gerekiyor. Ölümü düşünme gerek ölümüne böyle. Yani ben de öleceğim diye bunu kabullenme bunu nefsine kabul ettirme ölümü. Kişi öyle bir dalacak, gözünü kapatacak, düşünecek ölümü. Öldü bir anda birde, öldü gitti insan böyle. Sebebi ne olsun sebebi. Sonra yıkanıp teneşriyi yıkıyorlar kendisine böyle. Teslim oldu. Hiçbir şeye karışamadı. Beyaz ak kefene giderler? Son dünya gömleği o. Böyle. Doğduğu zamanlar Yine bir kefen giydi. Adı kundak tuğunun. Önce yine bir kundak giyiyor. Adı kefen oluyor şu an. Dünya malı bu kadar efendim. Kefeni giydi kişi. Tabuta koyuldu. Evinden çıktı. Namazı koydu musallaha da gitti. Sonra mezarda ebedi kalıcı yer değil ki ama orası geçmişken. Orası berza alem, berzah. Ara alem hele Ara alemanızı böyle. Gün gelecek, <gülüyor> İslam'ın suyu üpülecek, kiramen kapacak, insan kabrine kalkıp mahşer böyle. Mahşerde her yaptığımızdan oradan sorgaya şekilleri götüreyim der. Hepimizin iki omuzunda iki melek var. Bunlar ne melek bunlar? Kiramen katibine Yalemuna مَا تَفْعَلُونَ Allah'ım ne yapıyor? Ya. Kağıt ve melekler kaydediyor bunlar hemen. Yazı değil ama. Kağıt yok, kalem yok. Ya. Kayıt. Kayda geçiyor böyle. Yani gizli kamera. Manevi kamera ama böyle. Görülmeyen kamera. Her hareket. Kişinin içtiği, kumarı, haram bakması, gıybeti hepsi kayda geçiyor bunlar hem böylece. Mahşerde bunlar müzarak bu muhtemelen kişi öldüğü zaman ölen kişi. Öyle insan ölür ki yaşadığı yer bir tahta barakada yaşar. Yoksuldur, kimsesi yoktur, gariptir böyle. Artık birinin ahırında, samanlığında bir tahta barakada yaşar. Öbürü villa yaşar. Ama sonuç ikisi aynı mezara giriyor. Aynı mezar. Villa, köşk, saraylar, böyle, arabalar hepsi kalıyor en yoksul da en varlıkla oldu? mezara giriyorlar. İşte önce uyanış gönlün uyanması geliyor. Ruhun uyanması gerekiyor. Sonuç bu. Bu olacak. Her yapma amelinde kayda geçiyor. Kameramadan çekiyor bunları ya. Bundan sonra üç şartı var. TB'nin kabul olmasının, yani TB bir dönüş, insan hayatına bir dönüm noktasıdır TB dediğimde. İnsanın başka farklı alemden farklı ortama dönüşü TB. Bir bir inkılap bu TB, kadi bu TB'le. Esaret TB yüzle başıktım, kadi kadi ne dedi? Ne böyle? Yani. Hayatın değişimi, insanın değişimi. İnsanın her şeyin değişimi, farklı bir ortama dönüşü insanlar böyle ya. Yani. O zulmattan çıkışı, karanlıktan çıkışı, dağdan, sıkıntıdan çıkışı içinin nura kavuşması insanlığı. Gönlünün nurlanması, huzura kavuşması. Tevbelik ol değilim öyle şey. Onun için Mevla tevbeleri seviyor Mevla. Ama böylesini seviyor, seviyor Mevla. Önce ne gerekiyor? Münahtan kopmak. Bir mesela hanım, kız başarcı geziyor. Örtecek başını muhtemelen. Başını örtülecek böylece. İzlediği karanlar, okuduğu gasirler böyle. İslam karşısında onları terk edecek böyle. Sonra günah işte arkadaşını terk edecek. Eğer günah işle arkadaşını terk etmezse onlara bir ayet yeni terk dönebilir öbür tarafı kayabilir, düşer mi? Ayağı kayabilir böylece. Bundan sonra pişmanlık gelir. Ne davam et? Pişmanlık. Pişmanlık böyle. Düşecek ki Rabbim bana bunu haram kıldı. Beni Rabbim yarattı. O benim Rabbim. Bana döneceğim. Diye mutlaka günahlara bir pişmanlık gerek. Pişmanlık. işin yanması gerek günahlara böyle. Üçüncüsü artık o günahı işlememeye Kesin azmi, cezin diyorum buna kararlı olmak bela. Bunu yani işlememeyi artıyor bela. Kesin kararlı olmak bela. Üç tane şartı var. Eğer kul hakkı varsa, dördünün şartı, kulda helallaşmak kul hakkıyla. Üzerinde kaza varsa, namazı kılmamışsa, uçtukmamışsa, kaza varsa, onları da kılmak. Beşin şartı. Bir örnek vereyim nasıl tabe büyük bir Eyullah vardır, büyük Eyullah Allah dosti yana. Azı fudel bin eyas Hazretleri, fudel bin eyas Hazretleri. Bu sema kanjan doğmuş, gerisinde hak yolundan çıkmış. Yani inkarcı değil ama harama doğmuş, işkence doğmuş. Bunun ne işi ne mezhebi ne muhteremler? Eşkıyalık, eşkıya. Yol kesici yani. Yol kesici böyle. Yani. Bir övül kurmuş. Bunlar beraber belli bir ormanlarda ormanlarda bunlar gizli gizli bunlar. O zaman tabi kervanla gidiliyor uzak yollara, devlet gidiliyor. Bunlar kervana baskın yapıyorlar. İşi gücü buymuş böylece. Bu da başa ama. Bu der. Derim, haram derim onlara, haram bilirim. Bunların başı adam bu değil. Benim kişiğim böyle. Başları bunların böyle. Asaltı kesti, kestiken yani o durumda. Ne zaman bir kervan bunların muktesem geçecekse etrafta adamlar mı bunların böyle? Bir bunu haberli bunlara böyle. İşte efendim geliyor bu Yarın işte şu salta, bizim bu adam bir kervan kalkacak. Şu kadar sayısı malları mülkünü haber bunlara böyle. Eğer gelen kervan, şöyle külliyeti mal, mülk, para kervansa, o gelen kişiye Fuday'ın fazla bahşişi dönebileceği. Belki de gelmiyor kardeşim öyle. Yine bir gün haber geliyor Fuday'la. E. Efendim işte çok bir zengin bir kervan geliyor burada. Şöyle şey mallar var, şunları, bunları var böyle. Gece Hüda tutuyor, adamlarla evi veriyor, örgütünü ayarlıyor, tutuyor, veriyor, boğaz tutuyorlar böyle, boğaz böyle. Gizlenmişler araziye bekliyorlar böyle. Gece yarısı, kervan gelirken, kervan önünde bir havuz almış Yolcu da hafız. Hafız ne yapıyor? Gece, karanlığında, ormanda, demek ki tam hafız bir hafız böyle gönülden gelerek böyle, içi yanarak böyle, acı bir şekilde kur okuyor böyle şey. i kerimisi var, hadis suresinde? Tam ona geliyor orada böyle. Ey insanlar, haktan korkma zamanı gelmedi mi artık daha böyle? Korkma zamanı gelmedi mi daha böyle? Böyle okuyor ki, gecenin sessizliğinde, ormanda yankı üzerine yankı yapıyor, hude ile böyle, Hakim bir tepede işaretini bekliyor adamları böyle. Hudeyle bunu duyunca kendine geçiyor muzakın böyle. etkiliyor onun kalbini böyle. etkiliyor o kalbini böyle bitkin bir hale geliyor var geçiyor bu işten böyle. Adamlara bakıyorlar ki kervan bunların kurtulduğu çıkacak böyle. Yana biri geliyor. Efendim bak uyudu mu ne oldu bak bu geliyor. Bırakın gitsin böyle diyor. Kervan gidiyor. Ama bu mescidini bırakmıyor ama. O kere bırakıyor ama bırakmıyor böyle. Adamı gönderiyor kasabaya. Cibbe aldırıyor. Sarık aldırıyor. Sejde aldırıyor. Ve namaza başlayamıyor diyor böyle. Bu namaza başlayamıyor böyle. Kadar kılıyor. Tamam geliyor. Yine bir kervan gelecekmiş. Gelecek olan kervan bir küçük çapta kervanmış. Yine muhbir geliyor. Haber veriyor. bundan bağışlarını veriyor kendisine de. Böyle küçük kenara oldu mu, kendi yönetmiyor bunları. Bunlar emrini veriyor. Kendilerine kenarını böyle. Bu arada çekilmiş kenaraya kazanamazı kılıyormuş. Kenan tam oraya geliyor. Kazanamazı kılıyor böyle. böyle. Şimdi tabii hemen Kenan baskı yapıyor. in aşağı bakalım. Bal almıyor bunlar böyle. Yiyecek Alıyorlar. Altıymış para alıyor bunlara. Kenana bakıyorlar. Vallahi var ama bundan yaramaz yani. İnsan arama başlıyorlar. Yolcunun üzerinde emanet para varmış. Yine buna para vermiş. Tren yere bunu götürür Ertan Bu kişi şimdi üzülüyor. Bana bu emanet verdi. İşte Etran bakılıyor. Acaba ne yapsam ne yapsam diye. Karşıdan Hudeli görüyor cübbeli, çocuklu, namaz kılıyor ama öyle huzurlu namaz kılıyor böyle. Yavaşça bu görünmeden gece Fudeyan'da gidiyor Sıra verece hocam diyor, ona hocam bir metafakim var hocam diyor özelinde emaet para vardı, yetim malı var diyor bize kervan basın yaptı sen bunu saklar mısın diyor Sıra verece alayım senden olmuyor, koşuyor efendim efendim. Gösteliyor. diyor. Bu gidiyor onu için arıyorlar. Bunu bana alıyorlar parasını böyle. Tabii kervana izleyin artık. Gidin derken. Orada ayrılınca geri dönüyor. Gideyim diyor. Para alayım bakayım o hocadan diye böyle. Bir gele bakıyor. Hoca diyor adam oturduğumuz şişat üzerinde yeri cübe sanat üzerinde onun üzerinden paralar onu taksim ediyor onları. Bunu karşısında görüyor. Ay, eyvallah. Ya ben bunu böyle hoca zannedeyim bir İyi insan ettim. Ne muhacir mi bu? Kere bu tahsil ediyor, karına emrinde. Bu muhacirin görünce tabii korkuyor şimdi gelmeye. Bu deli çok açık gözmüş ama görüyor ama. Gel, gel bakalım gel bakalım diyor. Çünkü diyor al diyor para param al para al duruyor para veriyor. Bakıyor, alacaktan böyle. Alıyor parayı. Tam git sen şimdi böyle. Bir gidiyor, yine dönüyor bu. Diyor, ah bir adam diyor. Hocam diyor gene, ben bu işi anlamadım diyor böyle. Yani rüyamı görüyorum, önek miyim, gerçek miyim diyor. Sen de bir cibbe sarılık diyor, namaz kıyordun diyor. Bu ne hali böyle diyor. Namaz başka şey bu başka diyor böyle diyor. Ama olmaz ki böyle diyor. Burada kulak var diyor buna. Burada kul var diyor buna. Yani evet namazın borcu ödersin, onda hesaba çekilmezsin ama diyor. Bunun için yağmalı mı? Cehennemde yanacaksın bunun için. Tam tövbe diyor Allah kul teslim al böyle diyor. Öyle mi diyor? Peki. Çağ bakan diyor ki adamların mal hepsi. Geçsin bakalım bakan. Geliyor Kervan'dakiler. Hepsin parasını geliyor onlara bir Ve tövbe diyor. Bu işi bırakıyor muhtemelen böyle. Önce yedi sen dolaşıyor etrafı. Hangi kasabaların, şehirlerin, köylerin, oradan geçen kervanları varsa hepsini dolaşıyor böyle. Camilere gidiyor, camine çıkıyor. Ey cemaat! Ben de Hüdebriyaz Deren o fasık benim diyor böyle. O günahkar pis adam benim. Ne olur helasma gelirse böyle diyor böyle. Helalaşıyor. İmam Azam'ın zamanı aşağıda. Sonra küfeye yerleşti. İmam Azam'ın çok sohbette bulunduğu kendisi de. Sonra Mekke'ye gitti. Orada Fatih Muhtemelen kendisine. Mekke'de mezarıdan kendisinin. Peki kimlerin tövbe etmesi gerekiyor? Kimlerin? Rabbim buyuruyor bizlere Nur 31'de. Bismillahirrahmanirrahim. Utubu e ile Allahi cemiyan. Utubu ile Allahi cemiyan. Hepiniz, bak cema, hepiniz Allah tövbediniz. Hepiniz. Bütün ümmet. Bunu evliya dahil, herkes dahil hele. Ey mü'minler, ey mü'minler lealleküm Ancak o zaman fela kavuşursunuz. Hepiniz ey mü'minler tevbe edin ve hepiniz böylece. Demek ki hepimizin, her mü'minin tevbe edin ve lan hepiniz böylece. Peki peygamberimizi buna dahille. Peygamber var daha mi? Peygamberin de tevhiniz gerekiyor mu? Hadis-i Şerif Bahre'de, Tirmizi İbn-i Bacir'de okuyor hadis Şerif. Büyük Aleyhisselam adetleri Vallahi inni le-estâfirullah'e Peygamber Vallahi diyor bak, yemin ediyor. Adem ederim ki, inni ben le-estâfirullah'e Allah'a istifa ederim, müreti bir an tevbe ederim, fil-i her gün eşse min sevim merreten. Her gün İpekhan, her gün 70 defadan fazla bak, eksera, daha çok tevbe ederim. Ya da işte 100 defa var Bir Peygamber Allah'ın Peygamberi ne yapıyor? Günde en azay 70 defa, 100 kadar her gün hem fil yemi, her gün tebderim diye. Bu Peygamberin tebiri. Bu iki anlam var bunun. Biri ümmetçinin affı işi bizim için yani İkincisi, evliyalar, peygamberler devamlı manevi yol olur devamlı yükselir olur devamlı böyle İlk gün bir geçen ona da aldanmıştır yani bir evliyanın ilk gün Ali geçsin ona tevbe doğru şimdi bir evliyullah bir makam alır o makamdan bir geriye dönüp bakar ki yaptığı ibadetini beğenmez. Allah affet beni yapmışım da bu teferin peygamberi, peygamberi, böyle. Peygamber'in böyle. <gülüyor> Şimdi şey öğretelim bunu inşallah. Yeni dikşi bir hanım. Dikşi yeni öğreniyor. Yeni öğreniyor. da acemi. Şarkınız kendisi de. Şöyle ulu bir kumak bir şey alıyor da. Tabi pahalılar iyi bir kaliteden başlamıyor. İkini bir şey dikeyim bakayım diyor. Daha yeni başlı böyle. Titriyerek böyle ölçüyor, ölçüyor, ölçüyor dikeği kenarı kendine, kendine, kendine kızır oğlan neyse böyle. Ondan sonra bundan bir şey dikiyor bu. İyi zaman dikiyor. Ona göre o çok mükemmel bir şey. Bu ona göre böyle. Bakıyor şöyle o diktiğin güzelim benim böyle. böyle, böyle. Altarsola biraz bayağı daha öğrenir. O zaman başka bir nedik ya, buna bakar ki biler şimdi. Ben bunu yaptığım işin de bu tabi. Ana okuluna giden çürük mu tabi? Ana okuluna giden çocuk mu böyle? Önce bir çizgi bir böyle. çizgi böyle, düz böyle. Sen böylece o kalem tutuyor. Deftere bir çizdi ya böyle ya, ona göre bir şey yapıyor. Ya Onun belli bir şeyleri böyle, şu böyle. Ama bir iki sene sonra onlara baktılar, gülerdi mi? Abi ben ne yapmışım onları der muhtemelen böyle. Ağzı cemaat emiriz. Allah aşkına işte muhtemelen böyle. Ve namaz kıyırsa namaz muhtemelen, aklısın muhtemelen böyle. Yani eğer Mevla nasip etse de, uyanırsa gönlümüz muhtemelen. O manevi çektir alabilirsek, huzura gelebilsek, o şeye namaz kılsak, ne yaparız? Eyvah deriz değil mi? Geçmişe bakarız da ben böyle namaz kılmışım böyle. Aklı başka yerde, beyin başka yerde, göz başka yerde, kulı başka yerde bir hafifle kılınlar. Bir namaz. Bize göre bize göre namazı kılıyorum böyle. Allah bunu sormasın mahallel olarak böyle. Değiş. Allah'ın işte karışmasın. Öyle insan var. Cuma'dan Cuma'ya gider de hiçbir Cuma'ya ben der. Ona göre Hüseyin'den böyle. Ya Hüseyin'den böyle. Demek ki Peygamber tevbe edecek, Evliya tevbe edecek, Kutbu Adam tevbe edecek, Kete böylece, Onlar her an bir makam alıyorlar böyle. Yükseliyorlar böyle, böyle. Her an. Yere dönüp bakıyor. düşünün şöyle yaptıklarına da böyle Eyvah ben böyle namaz kılmışım. Ben hacca gittim ama boşa dönmüşüm Kabe etrafımda böyle. Kahve dönmüşüm diye de ebeden. Günahların zararı bakalım. Bu Aleyhisselam adetleri hadis-i şerif Tirmiziye Nesra'yı İbn-i Bahç'i hakimde. İzha Eznebel Abdü bir kul güneşli zamanlar. Yani bir han basa gözüyle böyle. Bir han mesela bir balkana çıksa, bahçe çıksa, baş açık olarak öyle bir çıkıverse Böyle böyle. Hele bir farzı terk, etmek, farzı terk etmek. Bunlar büyük günah kebahir. Büyük günah kebahir bunlar böyle. Bir farz terk etmek. Yani bir vakit namazı kılma imkanı varken üşemte kazaya bırakmak bile büyük günah. Yakılmamak. allah kusura devam eder. Bir kuyruşu zamanlar nüküte fi kalbihi Nütenin sevdayı. Bir kulun bir günü eşitimi Onun kalbine bir sevda siyah bir nokta leke oluyor. O günah. Gönüle. Nedir gönül gönül manevi bir hal. Kalp ayrı ürün başka muhtemelen böyle. Kalp etten yapılan e, çam kılığı şeklinde sol tarafta bulunan bir et parçası böylece onun içinde gönül var, gönün nurdur böyle, küçük nurdur böyle, insanızda odur işte böyle. Gönül bir anne gibidir. Ne oluyor kişi bir gün eksiğince yani bir vakit namaza kaçırdıysa, günah ile orantılı şekilde bir nokta oluşuyor böyle. Günah küçükse küçük ne küçük nokta pas böyle, haram oluyor böyle. Güneşi, günah büyüse günah büyüysen büyübele. Seyir tâbe hemen tevbe hesap pişman olsa ama aldandı, nefse uyudu, kızdı, kötü söz söyledi mesela. Tabi neyse günahı çeşidi ama hemen pişman oldu. Uyandı, kendine geldi. Tevbe derse su milha. Hemen o kar gider, orası cihalanıp parlatılır. Şimdi yani kalp parlar, güne parlar mühtemelen. Sin-i âde Teybe etmedi de Gelip bir âdem ediyor. Zâdet hatta Te'âzâme fî kalbî Allah korusun bütün kalbini Kaplar karanlık mühtemelen. Karar lökere kaplar. Ne diyor Ne diyor buna? Kalbi mühürlenmiş bu şimdi. diyor. Kalbi mühürlenmiş artık kalp tamamen kararmış yani. Günahlar kararmış. Bu kişinin için hayat çok zor ama. Dünya hayatı. Bırakın kalbini başlıyor. Bırakmayın. Yani bir insanlara korusun günahlar kalbi karardı mı hayat zorlaştı. Hayat zorlaştı. Sıkıntı, darlığı, bunalım öfke böyle. Stres, psikolojik bozulma herkese böyle. Artık daralma var. Ne yapar? Ya ona buna çatar. Yani neyse ateşliği, alkoldür, şudu, şudur, uyuştur, şunlar, bunlar ama tatlı olamaz. Böyle. Nasıl bir araba bir çamura girer de böyle, gazapası için işte badana çarpar, daha aşağıya girer de böyle. Buna ben Allah korusun, hep dozunu arttırır. Yani güyan dozunu arttırıyor böyle. Allah korusun, bu yüzyılda yani kalkar mesela, bir de onu öldürür okumun böyle. Kalkıp bir yakar keser ama tamam. Allah korusun böyle, böyle. İşte kalp karardı muhteremler. Kalp müdeli bu şekilde böyle. O kişi için dünya ne olur? Bir zindan olur, Dünya zindan böyle. Bir nevi kabir hayatı böyle. Kalbi dünyayeti daralar böyle. böyle, böyle. Elinde huzur olma muhteremler. Her şey kızar. Kırar, ökler, kavga, gürültü. Yok, başarmalar, şunlar, bunlar. Kimi şey görmez göremez aslında. Çok suya yetim kalır, sohkaya dökülür. Her şey kötü Allah korusun, işi gidip bozulur. Kalp kararınca hayat zorlaşır muhtemelenler. İşte elden geldiği kadar kalp böyle mühürlenmeden. Çünkü kalp tamamen karardı mı, tevbe etmesi çok ama çok zorlaşır. zorlaşır çok zorlaşır böyle. Hadır okuyor inşallah ram ve Cami-i Sakit al Mamin şeyin abilallahi minşabbin taibbin. Allah katında biri genç, tövbeden gençten daha sevgili Allah'a bir şey yoktur böyle bakmıyorum. Genç, genç yaşında. Yani günah işte imkanı hepsi var böyle. Nevisti kuvvetli, her imkan var, her iş imkanlarına var, nevisti kuvvetli kendisinin bu durumda gönlü uyandı, Allah'a döndü, tevbe etti. Allah katında bundan daha serimli kimse yok. Genç yoksa böyle. İmam min şeyin eb gaz i mukim ala measih Allah katında aldan en gazabede kimdir? Artık yaşı başı almış ama daha günah devam ediyor. Bir gün Harun Reşit Hazretleri Mesut Abbas'ı devletinin en pahalı dönemin hükümdar ülkenin padişahı kendisi hanımı Zübeyde Hanım, Kureyş kabilesinden asil adamı hanımı ünlü hanımı çok bir oturmuşlar sayın balkonunda mehtap yani ayın dolmayı zamanında tabi İsrail bahçesi çirki aşık içerisinde Hanımla oturmuşlar, sohbetiyorlar. Gel diyor ki, bak Züleyha, dünyada diyor tek adam benim benim benim. Yani Bizans ülkesi getiriliyor onda. Böyle bir adam, dev başkan. Tek adam dünyada, tek süper güç dünya üzerinde. Ben diyor Allah'ın sevgili kuluyum ki, Allah bana makam verdi diyor. Allah beni seviyor ki, ben bana bu makamı verdi. Bize böyle uyanık ama. Uyanık böyle. Harun böyle deme. Allah dünya mülkünü sevdiğine verir. Sevmedi de Allah-u Teala. Bak fiyonu Allah mülki verdi. Demir de verdi. Bu öyle bu şey. Böyle. Yok illa işte Allah beni seviyor. Ben şöyle böyleyim. böyle yiyeyim. Harun yine ilk uyarıyor. Yine ben diyor cenahete kim ben diye. Ben gene güveniyorum böyle diyor falan. Hanım edince böyle demediğince şimdi ağzından kaçıyor Harun'un diye. Eğer ben diyor cenneti değilsem benden üç tane koştun diyor. Eğer ben cennetlik değilsem benden üç tane koştun. Bunu söylediği anda yübeli hemen kalkıyor. Örtünüyor, kalkıyor gitmeye başlıyor. Ne oldu yübeli ne, ne oldu? Yöne bakarak Harun eğer cehennetine değmişsen ben de üç taraf boşsun dedin. Şu anda sen cehennetlik misin değil mi bilemiyorum ben bunu. da şimdi şüphe var. Sen cehennetlik olduğunu ispatla, kanıtla o zaman selam ben sana. Nasıl ben sana boşum şu an, E üç taraf böyle. Anlaşma bakıyor doğru söyledi böyle. O da Uman'ın kendine geliyor. Üstüme tabi o da. Dibiyanem o, o da çekiliyor. Ayrı yatıyor yanına böyle. Tanrı Reşit de hanım ama çok kolay ama çok sermiş rübeğde böyle. Onu çok sermiş onu. Şimdi Sabah oluyor topluyor alimleri. Sayın topluyor. Bunu anlatıyor. Bana fethet bakalım diyor. Ben böyle bir arama dedim. Yerken üç tane boşlu dedim. Ne olacak şimdi benim hanım boşum değil mi benden şimdi böyle? o dönemin müşrikliktir o dönem böyle. İmam Azam rahmet olmuş zamanlar. İmam Şabat-ı tiri. o şey varmış o mecliste. Akşama kadar müzakere, şu ayeti göre, had e göre, şuna göre, buna göre böyle karar yollar. Yani zor, çok bir şey böyle. Cihantik değilsem e cihantik olduğunu kim yiyecek bunu? Bile mi hatta? Üç gün devam ediyor böyle. Üç gün devam ediyor. Tabii Harun Şir de kafana fetva istemiyor. O da o ilim saymamı. Biliyor. Deli deli işliyor böyle. Üç günü hadi ı Şahafi Hazretleri Daha genç olduğu için pek karışamıyor böyle. Diyor ki bu sefer hocalarım, üstadlarım diyor. Ben diyor buna ne fetva vereceğim diyor böyle. Tabi karnase söyleyeceğim. Ama diyor, eğer diyor Halife Hazreti buraya gelirse diyor, bir soru soracağım. Alacağım cevabı göre ben bu cevabı vereceğim diyor. Hadi diyor Padışa'a, Halife'ye gelin geliyor. Şimdi soruyor, <gülüyor> yani. ya emren müminin diyor, o diyor ey müminin emiri. Hiç diyor öbürünün hayatına diyor, biri günah. İşleme canını istedi. Nefsi istedi. O işleme bir engel yok. Yapabilirsin böyle. Kimse engel alın böyle. Nefsini istiyor. Yapabilirsin onu. Böyle bir ortamda böyle. Tam o anda, yani gırışlığın zamanında, işleyen bir Allah kokusu geldi. Allah kokusuyla o terk ettim. Nefsi istediği yani halde böyle. Nefsi açtım. Engeli yok başa engel. Onu terk ettim. Böyle bir şey oldu mu? Bir düşünün şöyle, hayatın geçmişine bakıyor. Oldu diyor. Oldu. Nasıl oldu? Henüz diyor ben de veli ateken, veli ateken dikirken işte imamine sadece bir hanım vardı diyor. sarayda. evli, evli genç hanım vardı böyle diyor. Tam bunu birinci sefer diyor öyle bir yüzünü görebildim böyle gibi. Bunu aşık oldum diyor bu aşık. Ama evli. Gelinemiyor onunla böyle diyor. İşinde aşkı yanıyor böyle diyor. Bir de sahide baktım diyor. Halk geri gitti diyor. erkanı. Kadınlar kaldılar. Ben de gitmedim oraya diyor. Ben de kaldım diyor. Bu kadın yalnızken diyor. Odasına girdim diyor ben. Odasına girdim diyor. Ona diyor amacımı söyledim. Anteşim olup diyor bir iki kadın diyor. Bak Harun. Sen burada beli asın. Yani asla kesersin şu anda. Yetkin var. Buna gücü her şey var buna böyle. Ama düşün ki, düşün ki Harun diyor. bak Allah bizi görüyor ama şu anda. Ondan bir şey gizli bir şey yok. Böyle. Allah bunu haram kılmış böyle diyor. Allah bizi görüyor diyor. Nasıl sen bu iş sen böyle diyor. O anda diyor. Allah bizi göre diyor, ben de diyor, Allah gör gibi olduğum anda, o gafletten sıyrıldım, kendime geldim, içten bir titreme geliyor. Allah korkut geldi diyor. Hemen geldim de gittim diyor, ikiye namaz kılın, tevhidim ama kılınıyor, Allah aldım tevhid ettim böyle diyor. Diyor ki işte de kardeşler Fasrı kendisine, Ya Emre'l-Müminel, bu yaptığın işe göre, sen şu an jenetiksin. Ama ne hocam bilemem onu. Yalnız bu yaptığı işe göre senin şu anda. Ve sana geçeceğin hanımın helal sana. Dikkat et tamamdır öyle. Peki deli kanak ile malı hepsi böyle böyle. Ayet okuyor. Ve Rabbi, Kim Rabbine korkar da günahı terk ederse onun yeri cennette. <gülüyor> ve emmel hafe mekâmi Rabbi. ve emmâ men şu kimse ki hafe mekâmi alırsa oldu bir şey geldi adam korktu. Ve hepsini men etti kötü bir taramdan cennet onun mekâmi. Fî'inlen cennette hiyel mekâ şeyin cenneti elmacık. Cennet maksudkı onun elinden yer varca verdi böyle şey. Bütün amel ittifakla hükümdar tamamlanır Demek ki bir insan hıristiyanlar günah işi zaman hepimizden yani Mesela bir gıybet böyle, Yanımız yok, onu ağız çikştiririz böyle. O gidiyor. Kişi sevmiyoruz o de böyle. Biz de o kişiyi karşımdak istiyoruz. on hatırlama gerekir ki bu haramdır. Allah bunu razı olmuyor. Böyle. böyle namazda, yazda, karşılığım zamanlar, helalda, haramda böyle. Onun günü olduğunu hatırlarak tehlike ettik bakın bir seyirler bunlar bu şekilde. Hadi şükürle inşallah bu Yer iki güvence var. Yani ümmet-i Muhammed'in helak olmaması için iki eman, güvence var yer yüzünde böyle. Emanan, ene emanün biri benim diye peygamberimiz. He yani teygaya ümmeti helak olmayacak. Ayeti de var bu. Söylesi'nde 30 ayetinde bunlar var. Peygamberimiz hayatta iken ümidi olmayacak böyle. Ve İslâm'ın emanet. amanı ikincisi de tabii sıfır insanlar için güvence. Elek olmamak için. Şimdi yani nepebe karşı yok böyle. Düşmana karşı böyle. Doğaya, diyorlar. felaketlere böyle. Hatta Allah'ın gazabına Allah karşı. O da gazabıyla böyle. Bunlara karşı demek ki, iki güvence vardı. Bir peygamberimizdi, ikincisi de Tebbi istiğfar. <gülüyor> Ve ne mesubun bi. Biri peygamberin ben gideceğim ama kalmayacağım hasta. Ve bak ki emanet istiğfar. Ancak istiğfar gönüse kalıyor. Kampaklar oluyor böyle. Demek ki Müslümanlar, müminler tebbi istiğfar ederlerse Rabbinin gazabı geri dönüyor muhtemelen böyle. Yani defem olacaksa bile fayat tarikete geçer Şunlar olur, bunlar olur, bir daralır, sıkıntı, bunalım onun bir işareti vardır yer üzerinde, böyle. Yani deprem hep böyle olmaz deprem böylece. Önce bir baskı olur gövten böyle, gövtener böyle, bir baskı olur böyle. Bir darlık buna bunalım böyle bir olur. Bu anda bile gerler bu taraflar. Düşten zaman etti kam gitti. Tek o yattı Pegamardan böyle. Rabbinin emir izin gelmeden ona vaade alabileceğini yani inanmayınca artık buna tevbetmezlerdi, iman gelmezlerdi. Artık bunu aldı böyle, dar aldı böyle. Yıllarca uğraş tabii, karşı gitti böyle. Gemi konan tabii fazla muteranlar. İşte gemi filan bende balta yatıkken işini. Şimdi bunun kâmi, bunun kâmi. Hayruz Aleyhisselam'ın vaadettiği günde baktılar ki gündüz hava kararama başladı. Hava kararama başladı. Gündüz böyle. Kara bulutlar böyle. Yoğun bulutlar. Her yönden böyle o melekler diyor. Ninava diyorlar. Ninava. Irak'ta böyle. Ustaya yakın. Ninava. Orada böyle. Ninava üzerine her tane bulutlar böyle. Kara bulut. Yoğun. Kalkın böyle böyle. Öyle oldu ki öyle vaktinde hava Karardı, karardı ama gözü görmüyor mu? Şimdi korktular. Dediler ki, Yunus nerede acaba? Gidelim ona da, tevbe edelim, iman edelim, bize onun diline girelim, o da Allah durasın bu bela alsın başımızdan. Her taraftan karanlık ama. o tabi etirgen mi yok? Derim. Her taraftan zikir karanlık oluyor böyle. Yani gece karanlık daha karanlık. Şimdi gece Yunus ay yolda icabında. Bir şey böyle, böyle karanlık. Buna korktular, koştular şimdi ileri gelenleri. Ayrıca Yurus Aleyhisselam'ı bulamadılar. Bir pirifar olmamış, bir pirifar olmamış, yaşlı böyle varmış. Ona gidiyorlar. Ona bir bazı şeylerin, diyorlar ki böyle durum olduğu bak. Yurus Aleyhisselam bize bad ettiği azap geldi başımıza. Ders daha bilemiyoruz, Yurus'u bulamıyoruz. Ne yapalım acaba? Yaptıya'dan zor ses çıkıyor. Diyor ki Yunus yoksa onun Rabbi var ya diyor. O Rabbi hayır kayyumdur. Onu Rabbine yalvarın diyor. Tevbe edin onu. Yalvarırım onu Rabbine verin diyor. Nasıl yapalım diyor. Bilmiyorum nasıl olacağını. Ona şu işte akıl veriyor muhtemel. Akıl veriyor Kimse kalmasın böyle diyor. Kimse kalmasın. Ne kadar kadın da varsa gelsin. Erkide gelsin diyor. Yalnız diyor çocukluğu ayrın diyor. Kadınlarla böyle. Yani süt hemen çürük bile olsa, o kadın bıraksa ayrı bir yere. Annesi ayrı, tüyüko ayrı böyle böyle diyor. Ne kadar diyor, yeni doğan kuzu buza varsa, kuzu buzalara bir tarafa, koyunlar ileride bir tarafa böyle, böyle diyor. Toplanan böyle diyor. Artık dediğiniz döndüğü kadar diye Allah'a yalvarın diyor. Allah'ın tevbe ediyoruz diyerek yalvarın diyor. Tam işte affederiz inşallah böyle diyor. Çünkü getiriyorlar bir tarafa, anlara başka tarafta, hayvanlar bir tarafta, yavrulara başka tarafta. Tabii çok alışıyorlar anne diye alışıyorlar olacaklar Onu anneye alışıyorlar, ana yüreğe yarıyor ama korku içinde hala. Sevecip kapıyorlar, yere kapanıyorlar alışıyorlar, korku da eşliğinde al abidelerden üç gün devam ediyor, üç gün akıtıyor. Taban bir veya gün o zaman onlar mı? Sonrada gün olduğunu. Üç gün devam ediyor böyle. Kapansı bir karanlık, uyuk yok, yeme içme yok, korku gözyaşları yaşları ser gibi oluyor. Onda yalvarıyorlar. Üç günden sonra bakıyorlar ki böyle yavaş bulutlar yükseliyor başlıyor demler. Yavaş yavaş bir gün başlıyorlar. Erken güneşi görüyorlar. Erandılar kurtlamış yerler. Tabi insan sonraki konuya geldi. Gelmeyeceğim o konuya. Hazır okuyum inşallah Ebu Davut'ta İbn Bahçe'de, Gülalşan Madretleri Men lezimel istiğfare Bir insan terbiye istiğfare devam etse böyle. Her zaman böyle. Namazdan yiyeceğim, namazdan sonra işte kalkıp yatarken ne zaman diyerse böyle. Yalnız tabi dil ucuya değil muhtemelen böyle. Kalpten, gönülden böyle kalplerinden tövbe te ederse, cealallahı min küllü zıykün mahrecen. Allah kimseye her türdağdan kurtarılması için yol açar. Yani kulun bakkına min küllü zıykün diyor. Zıyk, darlık, sıkıntı, bunalım, maddi, manevi. Bu da giriyor bu. İşsiz parasız, borçlu. Hepsi içine giriyor böyle. Min küllü yetişe oluyor böyle. Kul hangi darlıkta ise böyle maddi, malevi, psikolojik olarak, brand olarak ne varsa ne gerekiyor? Tebisliği var. Esrafı azim ve ötü bilek adam ederse gülülden Allah'a çıkarıp umduran böyle. Yemin külli hemmin paracan. Her türlü hem hem de aşırı üzüntü, keder. Bunlarından Ram'ın'ı falan çıkarır. Rızık vermemesi hayatı. Şimdi. Bir de Allah o kuluna ummadığı yerden rızık vermemeli. Yani Eşi gücü yoksa bile. Belki rahmetim, rızık vermemeli böyle. Demek ki tevbi istiğfar da ibadettir. Demek ki kişi daralmış, bunalmış, maddi, manevi, borcu var, sıkıntısı var. Her derdi varsa, hastası var, neyi varsa ne gerekiyor? Tevbi istiğfar. E bir istiğfar böyle. Estağfurullah azim ve tövbe ileyh. Estağfurullah azim ve tövbe ileyh. Sonunda hey var mı? Ve tövbe ben dönerim ileyhi aslında o zamirdir o. Zamir Allah racı burada. Allah'a affımı dilerim. Allah'a ım, Allah dönüyorum böyle. Allah'a dönüyorum anlamaya geliyor. Allah'a geliyor. O gerekiyor böyle? Hadeş-i Gülü Peygamber'in Hazretleri Tirmizi'yi hakim Ambil Hanbel'de. İttakilla hayşim makinte. Buraya Aleyhisselam Hazretleri aleyh İttakilla Allah'tan kork, kork. Hayşim makinte. Nerede olursan ol, ne halde ol. Evinde, iş yerinde, namazda, camide, artık sokakta, caddede, aramanda. Banyoda, tuvalette. Yatanda hanım ne olursun beni böyle. Allah'tan kork. Korku Sakın ona, insanla bir iş bulmayalım böyle. Kork, korkundan böyle. Ve bir seyyiyetler, hasenetler. Temhuha. Buna rağmen yine de bir hata yaparsan, kıştasıyla güneşlersen, hemen bir hasere yap, iyilik yap, ibadete bir şey yap ki onun mahvesini silsin. Buna aramadığına Elhamdülillah hiç kalp kararladan ve sol yazılmadan tamamdır. İki melek, iki omuzda. sağda, bir solda. Sağdaki silahları yazıyor. Kadir yönelik böyle. Sonra da günahları bu amir ama. Bu reis amir bu. Şimdi bir günah işleyince hemen bunu kayda geçemiyor. Şimdi buna soruyor. Ne yapayım? Bunu kayda geçeyim mi? Biraz bekle bakayım. Belki pişme olur. Tevbe eder. Veya bir ameli salih işler. Bir saat bir iş yapar. Kuru okur, namaz kılar, sahabat bir şey getirir, Bir şey yapar bana. Kelime şarj getirir bir şey yapar belki de bekle bakalım böyle. Kişi günahın peşinden bir hayli bir şey yaptı mı? Ne yapıyor? onun savarı bu karşılaştırışına bakın bende karşılaştı böyle. Şimdi bunu soruyor. Bunun yaptığı günah ne kadar miktarlı bir günah? Ne kadar miktarlı bir günahı? Deyelim ki mesela madde olarak gramı öğrenip. Paran verelim, gram verelim daha açlayayım bana. Derim ki 500 gramlık bir gün gram yazacağız gerekiyor ona bana. Önlektan bu. Ne kadar siyah pasanda? 1000 gram siyah pasanda. Derim şimdi bu. Ben şimdi diye 1000 gram siyah pasacaktım. 500 gramla çıkarıyoruz. 500 yazayım. Demek ki. Yolda da muhteremler, yolda da böyle, hele zamanımızda erkek kadın, yolda da çok zikri lazım, zikir madem Yolda derken de böyle. Sessiz de, yavaşlı böyle. La ilahe illallah. Aradayım böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Der. O anda insan bir Habibi günahlı bir şey görmüş, kalkmış olsa bile, hemen bunu oluyor? Engeli muhteremler. Engeli evveli Lübünün sahabeden biri meşte gelirken kadının geri çocuğu çıkmış ufak çocuğu tabi Medine sokakları dar, o zaman çok da tenah bir zamanda kadın ev kıyafetiyle yani çığ düşmesin uzaklaşmasın diye hemen açıyor kapıyor, almak için içeri böyle. O anda sahaben biri de Namaza gidiyor, meşte gidiyormuş. Karşıdan görüyor ama. Yani kadını ev kıyafetiyle. Şimdi Medina sıcak iklim olduğu için ev kıyafeti genelde biraz daha açık oluyor tabanlar. Orada ev kıyafetlerinde de. Ama kadın bunu görmüyor. Kadın bakmıyor. Hem işe an alıyor. Bunu görmüyor. Bu kadını görmüş oluyor. Gördü ama sahabe bana önünür ama öyle mi yükü günahı? Bize göre çok basit. Çok bize basit böyle. Hatta biz günah yine bile böyle. Unuşlamayız bile böyle. Ama sahabi imanı, Allah korkusu. iş yanıyor böyle. İç yanıyor. iki namazına geldi. Hep namazı ağlamış Namazın sonra işte yarası yolda öyle böyle bir iş oldu. Yarası yolla geldi. Ayet-i getirdi. İnne hasenat yüz ibn-i -e seyyat. İnnel hasenat yüz ibn-i -e seyyat. Yani. Haseneler siyatı gideriyor. İki adını kıldın, hoş gitti o. İkinam adını aldığın sevabı, ondan kartı fazla mı böyle? Kartı fazla böyle. Hiç haberde yazdımadan, hiç kalbi kararmadan bakmadı böyle. Hatta, Evliya'nın korkusu motörenler kalbin kararması. Evliya'nın korkusu motörenler. Yani evliya cehennemde yanmaya da razı olur. Ateşten yanmaya razı olur. Ama kalbinin kararmasından öde baktılar. Kalp karardı mı kişi kahve var. Kalp karardı mı kişide bir bunaldım kahvet böyle. Namazı diye kalmaz. Zikirden cev kalmaz, düş olur. Bir evli o makamdan düştü mü, yani feizini bulamadı mı, zikirden, tövbeden, Kur'an'dan, namazdan, sohbetten, ibadetten o feyizini bir evli bulamadı mı, evli yanamadılar böyle. Ateşi yanılır, hansız, cem yanılır böyle. Neden Allah'tan kopmasın efendim. Bir de öyle günah var ki muhteremler, öyle tevbe var ki, bakınız bundan durumda farklı şimdi bir de böyle. Furkan 70'te. Bismillahirrahmanirrahim. İllâ men tâbe ve amir amir İlla men tâbe. Yukarı ayet-i kerime de günahlardan geçiyor. İlla men tâbe. Ancak ancak kim tevbe ederse Allah bir cenni çağırıyor. Ayet-i kerime. Tevbe ederse ve âmine, bak imanı tazeleder böyle. Demek ki kişi günah işlerken iman biraz zedeli iman günah işlerken böyle, dafet böyle dediğim abi. Ve âmine ve amile salih ve ameli salih şeris, amelin salih ilası böyle bilinçli böyle. Önce günah işmiş olsa bile demek ki böyle. İlla men tâbe. Ancak tevbe etti. Sıdkıyla Allah döndü. Pişman oldu, nadim oldu, Allah döndü. İmanını tazeledi ve amelin i salih e başladı böyle. Amel-i salihye gelen diye bir kural vardı muhtemelenler. Kişi hangisi göre işliyorsa onu zıddı sevabı yapmasını tavsiye. Zıddı sevabını böyle yapması gerekiyor. Söyler ki Siyadı Allah bunların siyadını Hasan tedbirine bak. Yübedirullah. Yübedir değiştiriyor Allah binadlarını Hasan hatdı. Önce giralarda da, da siyaba dönüşüyor siyaba bak Nasıl oluyor bu? Tabu kodiğim Bunlar ne abi bunlar böyle? Düşünüyor. Tefekkür altına geliyor ki yaptığı günahları altına geliyor. böyle. Şöyle günah yaptım. Şöyle günah yaptım. pişanı yanıyor böyle. Pişman. Madem böyle. Kendi kar diyor böyle. Kar diyor böyle. Nasıl Allah'a asılım ben böyle. Nasıl Allah'a asılım böyle, böyle. Böyle şey demiyor böyle. Allah korkusu ile bu nedir? Bu ibadet işte bu da. Böyle. Bu ibadet böylece. Onun böyle kahrı böyle düşmanlığı oluyor. Günahını şaba dönüş e yoktan dönüştüremez. Bu nedir buna? Ne buna? Tasavvutta nefs-i levvame'dir. Nefs-i levvame. Levvame nefs-i maham olur. İşte bundan tebezi gelir tebe. Nefs-i levvame'dir. Levvame. Kıramakeni şey böyle. Kalp makeni mertebede. Şimdi öyle insan vardır, tövbe etmiştir, dönmüştür. İşte hacıya giderim namazla başlar ama eskilerden konuşurken o nasıh tonları böyle şöyle yaptım böyle astım kesim şunu şöyle böyle yaptım böyle adamlar. gibi böyle. Hiçma diyorlar böyle. Böyle. gerekiyor. Ni da Fatiha.